Günaydın. Haftanın ilk gününde ilk kampanya haberimiz İstanbul'dan geliyor. Onur Çiftçi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Kazlıçeşme mitinginde kiralanan araçların kiralama bilgilerinin Beyaz Masa tarafından açıklanması. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16 Haziran 2013 günü gerçekleştirdiği mitinge katılan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla taşınmıştı ve bu büyük tepki topladı. Bu araçların kullanımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir ücret ödemediği iddiasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi paylaştığı 3 adet 17 Haziran 2013 tarihli banka dekontu ile cevap verdi. Ancak bu dekontların herhangi bir sözleşme detayı içermediği ortadadır diyerek durumu açıklayan Onur, kiralanan otobüs ve deniz araçlarıyla ilgili sözleşme ve faturaların paylaşılmasını, mitingin olduğu pazar günü kaç adetliğiniz ve kara aracının hangi saatler arasında kullanıldığının kullanılan deniz ve kara taşıtlarının hangi hatlara ait olduğunun açıklanması, İET'nin elinde kaç adet otobüs ve vapur bulunduğunun ve bunların 16 Haziran 2013 günü hangi hatlarda görev yapmakta olduğuna, 16 Haziran 2013 Pazar günü seferinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne gibi önlemler aldığının paylaşılmasını, kiralanan araçların herhangi bir bayrak flama veya propaganda amacı teşkil edebilecek, görsel malzeme ile donatılmasının yasak olup olmadığının netlik getirilmesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha şeffaf bir belediyecilik sergilemesi adına bundan sonra yapacağı sözleşme ve ihaleleri internet sitesinde paylaşmasını talep ediyor. Bu konuyla ilgili en kısa sürede bir açıklama yapılmasını ve bilgilerin ile derhal paylaşılmasını beklediğini dile getiren Onur'un kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg change.org.taksim.kazlıçeşme adresini ziyaret edebilirsiniz. Benzer bir kampanyada Ezgi Kocahan tarafından başlatılmış. Ezgi'nin kampanyasının muhatabı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Talebi ise Kazlıçeşme mitingi sonrasında metrobüse ücretsiz bindirilen yolcular için açıklama yapılması. AKP 16 Haziran'da gerçekleşen Kazlıçeşme mitingi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araç kiralayıp vatandaşları miting alanına taşıdığını açıkladı. Bahsi geçen ulaşım araçları, sayıları ve kira bedelleri net olarak bilinmemekle birlikte, belediye otobüsleri ve şehir hatları vapurlarından ibaretti. Fakat miting sonrasında, Kazıçeşme'ye yakın metrobüs turaklarında, vatandaşların turnikelerden herhangi bir ücret ödemeden geçerek, metrobüslere serbestçe bindiği belgelendi. Bu keyfi uygulamayla ilgili bir açıklama yapılmasını talep ediyoruz diyerek, talebini dile getiriyor Ezgi. Sırada öğrencilerin sorunlarına dikkat çeken ve çözüm arayışındaki öğrenciler tarafından başlatılmış bir dizi kampanya haberi var. İlk haberimizin konusu Osmaniye'den Mustafa Kabak tarafından Yüksek Öğretim Kurumu'na yönelik başlatılan kampanya. Teknik öğretmenler mühendis olmasın diyerek yola çıkmış Mustafa. Biz mühendislik öğrencileri ve mühendislik olarak hakkımızın gasp edildiğini düşünmekteyiz. Zor şartlarda ve aşırı derecede zor sınavlarla kazandığımız diploma ile... Bir sınav ile teknik öğretmenlere 100 lira gibi komik bir rakamla verilmekte ve örnek sınav sorularına baktığımızda da liseye giden öğrencinin bile çözebileceği sorular mühendisliğin eğitim kalitesine duruşuna yakışmamaktadır. Bu yasanın tamamen kalkmasını ve herkesin kendi işini yapmasını istiyoruz diyerek talebini getiriyor Mustafa diğer bütün mühendisler adına. Bir kampanyada Bilgi Üniversitesi'ne yönelik başlatılmış ve kampanyanın muhatabı Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu. Büyük Öğrenci Platformu tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrenim ücretlerindeki artışın yapılmaması. Öğrenciler kampanyanın sosyal medya paylaşımı için ise #ohabilgi OHA bilgi etiketini belirlemişler. Son yapılan zamlarla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi 2013-2014 yılı öğrenim ücretinin yaklaşık 30 bin lira Olarak belirlendiğini söylüyorlar. Bu zamların öğrencilerin öğrenim dönemleri bittikten sonra yani öğrenciler okulda yokken açıklanmasının öğrencilerin tepki verme ve fikir beyan etme haklarının da önüne geçtiğini düşünüyoruz. Ayrıca her sene yapılan öğrenim ücreti zamlarının büyük bir çoğunluğu belirli oranlarda burslu olan iyi bir eğitim almak için üniversiteyi tercih etmiş öğrencinin önünde engel oluşturmakta ve öğrencileri velilerin maddi planlama yapmasının da önüne geçmektedir. Bu sebeplerden ötürü İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimine yapılan artışı gözden geçirmesini ve öğrenim ücretlerinin senelik artışlar göstermemesini, öğrenim süresi boyunca sabitlenmesini talep ediyoruz diyerek talebini dile getiriyor. Büyük öğrenci platformu kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/taksim oha bilgi adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanya haberi de çocuk parklarından geliyor. İstanbul'dan Nisa Dede tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Çocuklar için parklara çitlerle çevrili, çevrili kum havuzlarının yapılması. Çocuklar için oyun parklarında kedi ve köpeklerin çiş kaka yapmaması için çevresi çitle çevrili kum havuzları istiyoruz. Çocuklarımızın en sevdiği aktivite toprakla kumla oynamak. Hal böyle olunca gittiğimiz parklarda varsa kumla yoksa da ağaç diplik, diplerindeki toprakla oynamaya çalışıyorlar çocuklar. Maalesef bu kumlarla da kedi ve köpekler çişlerini ve kakalarını yapıyor. Çocuklar oynarken bu kakalara temas ediyor. Maalesef küçük olanlar sık sık ellerini bir de ağızlarına götürüyorlar. Bazı parazitlerin yumurtalarının bu hayvanların kakasına bıraktıklarını hepimiz biliyoruz. Dışkı yoluyla bulaşan hastalıklara karşı çocuklarımızı savunmasız bırakmayacağınızı umuyorum. Parklarımıza çocuklarımızın güvenle oynaması için etrafı çitle çevrili kum havuzları istiyoruz diyerek talebini getiriyor Nisa. Tabi burada evcil hayvan sahiplerine de önemli görev düşüyor. Hatırlarsınız bundan bir süre önce Yeniköy'de yapılması planlanan cami ve onun hakkında açılan imza kampanyasının haberini vermiştik. Geçtiğimiz hafta, hafta sonuna doğru parklarda sıkça yapılmaya başlanan forumlardan biri de Yeniköy'de gerçekleşti ve cami inşası yerine parkın park olarak kalmasını isteyen topluluğa bir grup insan saldırıda bulundu. Bu konu bu kadar konuşulmaya başlanmışken... Yeniköy'deki cami için başlatılan imza kampanyasında anımsayabiliriz. Nilgün Atar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılmıştı. Talebi ise Yeniköy Parkı'na cami projesinin iptaliydi. Nilgün, Yeniköy Parkı yarım asırdan beri içinin en güzel yeşil alanlarından biri. 1500'lü yıllarda park alanında temelinin olduğu iddia edilen Fazıl Efendi caminin yeniden inşasında hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Zira Yeniköy'de bu alanda birbirine yakın 5 adet cami vardır. Yapılması planlanan cami projesiyle ortak kullandığımız yeşil alan ve ağaçlarda çevre katliamı yaşanacaktır. Çocuklar oyun alanlarından, genç ve yaşlılar nefes aldıkları keyifli buluşma noktasından mahrum kalacaklardır. En önemlisi Boğaziçi İmar Yasası kapsamındaki yapılaşma yasağı cami inşası ile delilmiş olacaktır. Yeni köylüler olarak parkımızda başlatılan cami araştırma kazılarının durdurulması, projenin iptalini ve yeşil alanımızın korunmasını istiyoruz. Bu imza kampanyasına çevreye duyarlı tüm dostlarımızın katılmasını destek vermesini bekliyoruz diyerek talebin netire getirmiş. Kampanyası kısa sürede 1500'e yakın imza almış. Bakalım son olan gelişmelerden sonra Boğaz içi imar yasası denilecek mi yoksa park park olarak kalmaya devam edecek mi? Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler <Gülüyor> hazırlayan Rusman uygar özesmi